Merhabalar değişik bir formatta aslında daha önce arkadaşım Barış'la niyetlendiğimiz Paris İstanbul arası yapacağımız radyo şovlarının belki de ilkini şu anda kaydediyorum bugün günlerden Pazar Temmuz'un 8'i 2012 yılındayız. İstanbul'dayım. Saat 14.23. E, bu aslında şöyleydi. Mekandan bağımsız olarak biz nasıl bir birlikte iş üretebiliriz diye merak e, merak içinde değildik de hevesliydik barışla. Ve ne yapacağımızı da o anlamda merak ediyorduk diyebilirim. E, onunla bir iki tane denememiz oldu. Gece geç vakitlerde yapılan yorgun kayıtlardı. Skype üstünden. E, hiçbir zaman onu yayınlayamadık. Ama bu demek değil ki Bunu tekrarlamayacağız ee, Umuyorum ki onu da becerebileceğiz Daha önce NUİDE diye bir e, Girişimimiz olmuştu NUİDE Yani Niğde Urfa e, İstanbul, Diyarbakır Edirne.blogspot.com Adresinden enteresan şeyler Yapmaya çalışıyorduk Ta 2008 yılına gider bu e, İlke de vardı e, Üçümüz beraber e, Paris'teki böyle ...keyifli bir e, müzeler ve e, kendi kendimize projeler üretme gününün sonunda böyle bir şey oluşturup buradan bir şeyler paylaşmaya niyetlenmiştik. O da işledi ya da işlemedi ama hepsi sonuç olarak belki de sadece zamanlı bekliyor. Bugün e, benim anlatacağım şey geçen gün aklıma gelen bir konuydu aslında. E, açık Radyodaki Açık Mimarlık Programı ile ilgili e, konu sıkıntısı çekince kendim bir program yapmaya niyetlenmiştim. Onu da artık program konusu olarak e, oraya taşımayacağım. E, bu B benzeri şeyleri kendi blogum üstünde e, sizlerle paylaşacağım. Dinleyen olursa, şu anda dinleyen varsa. E, konu e, arka plan müzikleri. E, aslında bunun odağı mimari sunuşlardaki arka plan müzikleri olacak. Birkaç tane sunuşa odaklanıp bitireceğim aslında konuyu. Ama konu e, çok e, geniş aslında şöyle bir düşünün yani alışveriş merkezlerinde çalan müzikler, yemek yerken dinlediğimiz şeyler asansörde çalan müzikler bunların hepsinin bir parçası aslında bakarsanız yani aslında hayatımıza da bir fon oluşturuyor ve hislerimizi tercihlerimizi de bu müzikler bazen yönlendirebiliyor bunun üstüne yapılmış araştırmalar var alışveriş sırasında nasıl bir müzik dinlerse müşteri nasıl hareket ediyor, davranışları nasıl değişiyor. Aynı şekilde fast food restoranında ya da yavaş yemek yenen bir başka restoranda çalan müziklerin, kişilerin yemek yemi alışkanlıkları nasıl etkilediği üstüne yapılmış bayağı çalışma var. Tabii bunlar aynı zamanda şöyle ilişkiler de kuruyor. Markaların kimliklerini aklımıza kazıyan küçük ipuçları da bunlar. Doğrudan belli başlı parçaları duyduğumuzda çeşitli markalarla ilişkilendiriyoruz. Ee, bu da aslında etkisi olarak kendimizin de keşfedebileceği bir şey ilginç bir, bence kendini tartma yöntemi de olabilir nelerden etkileniyor diye. Ee, tabii bütün bu yönlendirici olarak kullanılması meselesi müziğin, ee, pek çok insanı da farklı konulara, da doğrusu bu bir tutsaklık olarak nitelendirilebilir bir anlam, çünkü siz e bilinç e, altınızı yönlendiriliyorsunuz e, bu müzikler sayesinde yani bunun dışına çıkabilmenin yolu yöntemleri var mı diye düşünen insanlar yakın zamanda müziksiz mekanlar diye bir hareket başlatmışlardı belki adına hareketlenmeyebilir de böyle bir şeyler ortalıklarda dolanıyordu dikkat ederseniz e, bunların en ilginci de yani klişe olmuş olan bu mekan müziklerinden bir tanesi de tabi asansör Müzikleri. Onlarla ilgili bir şey paylaşacağım Birazdan da e, Hatta yeri gelmişken şimdi mesela Colezion'un e, markasını Ben de şey moda çekimlerinden Aldım o e, sesleri Onun biraz parçasını Burada hemen e, çalayım sizlere Esasında tabi bu montajlanarak yapılan bir e, yayın olduğu için araya ben şimdi müzikleri koymuş olacağım ama kolizyonun müziğini biraz dinlediğiniz siz ben öyle kabul ediyorum şimdi ee, hani bunun yanında bir de klişe e, şeyler asansör müzikleri var tabi onlardan da bir tanesini şu anda arka planda duyuyor olmanız lazım ee, onu da konuşmamın arkasında size sanki asansörden sesleniyormuşçasına koyuyorum ee, tabi asansörün durumu çok ayrı Şöyle bir durum var orada, yani Garip bir sıkışık yaşantı kuruyor asansör Dar bir yer, yabancı insanlar var Çevremizde sessizlik Olması, bekleme durumunun olması Bir de bir yandan da Yakalırsak endişesi var ortamda Bunları artık dengelemek için mi Yani bunun esas temeli nedir bilmiyorum Korkadayım araştırmadım Dengelemek için bilmiyorum ama çoğunlar, çok sakin yüzükler var Bunlar bazen de saçmalıyor Biliyorsunuz ama Biraz önce bahsettiğim alışveriş müzikleri, yemek sırasında çalan müzikler vesaire bunlar hep atmosfer yaratmak için e, dikkat edilirse ve hep de aslında mekanın hissiyle alakalı, e, kişinin o mekanla kuracağı hisle alakalı e, durumları belirliyor. E, hisle alakalı durumları belirliyor derken, bütün o hisleri belirliyor aslında. E, burada tabi hisse bağlamak çok önemli çünkü dipsiz bir kuyu var konu olarak film müzikleri onlarda soundtrackler. Ee, bu konuya hiç girmiyorum bile. Ee, yani belki zaten acayip bir külliyat e, var bunun hakkında. Siz zaten bilgi bilmiyorsunuz bununla. Bende de paylaşabilirsiniz istediğiniz zaman. E, ulaşılabilir durumdayım. E, Nobon.net'ten @nobon bana mail atabilirsiniz. E, film müzikleri çok önemli tabi. Çünkü ekranda kurulan dünyanın e, hissini aktaran, e, hissini sırtlayan en önemli öğe filmin içerisinde ama müzikler e, mesela çok esaslı biçimde derin e, bir konu olduğu için bu ta şeye kadar çekebiliyoruz sessiz sinemadan bugünü düşünmek gerek e, işin içinde tiyatroyu da almak lazım hatta daha erken zamanlaya gidip şaman kölenlerine varmakta herhalde e, şimdi size çalacağım şeyin filmini bu tema olmadan düşünmek imkansız konu uzar gider. Ama esas meseleye gelelim Biz mimari anlatım tekniklerinde müziğin yeri diye saçma bir başlıkla değil de e, bu arka planda çalıp biten nasıl enteresan müzikler var ve bunlar neler anlatmaya ya da sezdirmeye çalışmış e, olabilir. Tabi ki burada kimin sezdirmeye çalıştığı önemli. Yani bunu birileri belirliyor ve çalınıyor. E, acaba neler amaçlıyorlar? Bunlar üstüne tahmin ve spekülasyon yapmak benim gidiyor. Bu müzik konusunun mimari sunumları girişi de tabii ki mimari sunumları animasyonun da dahil olmasıyla da alakalı. Sadece fotoğraflar üstünden ya da yazılar okunarak yapılan sunumların arkasında çalınan müziklerden bahsetmiyorum. Doğrudan bir animasyonun içerisinde o animasyonun ruhunu da verecek, oluşturacak olan müziklerden bahsediyorum burada sonuçta bu parçalar belki de bilinçli şekilde çok da üstünü durulmadan konulmuş olsa da bazen ki herhalde öyle olmaması lazım ama olabilir böyle şeyler bunu şeyden de örnek vererek çeşitlendirmek olası özellikle bizim ütüde öğrencilerden ya ben öğrenciyken yaptığım şeylerde ya da bizim daha sonra öğrencilerden istediğimiz video sunumlarında da bazen müzik sadece elinizin altındaki şeylerden ya da çok sevdiğiniz parçalardan seçilen müzikler oluyor. Ama aslında mesele orada o videonun ne anlatmak istediğiyle alakalı bir parçayı onun içerisine koyabilmek ya da o müzikle beraber videonun anlattığı şeyin hikayesini güçlendirmek, değiştirmek, dönüştürmek esas orada Dikkat edilen şey Değil, Ne bileyim yani öyle Söylüyoruz aslında Benim en azından hissiyatım bu Ama tabi yani bu bilinçli Seçim işi En azından ne olursa olsun ben sadece bunu çalmak istiyorum Dışında Bir kısım bağlantılar kuran bir Bilinç her zaman olmayabilir Tabi Ama o müzik sonuçta Beraberinde gösterildiği Videonun algılışını da Şüphesiz ki etkiliyor ben de biraz işte birkaç tane örneğe bakmak istedim aslında. Kim neyin arkasına ne koymuş diye bakmaya çalıştım. Tabii şimdi böyle bir mecranı yani görüntüsüz bir mecranı sadece ses üzerinden bunları dinliyor olmak da ilgin. Çünkü diğer türlü animasyonun arkasında bir müzik çaldığı zaman o görüntünün içerisindeki bir kısım hareketler hızlanmalar ve yavaşlamalarla beraber o müziğin kendi hissiyatı da etkileşime giriyor tabii ki bizim aldığımızda. Ama bunun dışında bir de bizler deformasyona uğramış olan insanlar olduğumuz için mimarlar olarak ya da tasarımcılar olarak şeyi görüyoruz orada. Aslında var olandan daha fazlasını hissetmeye başlıyoruz bir kısım imgelerin sarhoşluğu altında. Burada da sadece bu müzikleri dinleyeceğiz. Böylece o müziklerin kendi hissiyatlarıyla alakalı doğrudan ilişkiler kurabilme şansını yakalayacağız diye düşünüyorum. Bu mesela Begin Doobsty Projesi'nin arkasında çalan müzik Şimdi de e, Herzog de Muro'nun New York'taki aslında bir e, projesi var 56 Leonard Sokağı Projesi'nin müziği e, Bu aslında o e, projenin satış videosu aslında promosyon videosunun müziği. Bu anlamda belki mimarların almış olduğu bir karar değil. Daha çok e, pazarlayanların, bu pazarlayanların pazarlayanların e, tariflediği bir müzik olabilir. E, çok sayıda da e, ses e, efekti var arada. Çünkü animasyonun kendisi aslında binanın e, New York'un göbeğine gökten düşerek kendini kurduğu e, bir e, Senaryoya sahip aslında ama genel anlamda sakin ve biraz böyle ulvi havalara sahip ee, Bigink'i biraz daha fazla iddialı başka bir e, kendini kurma senaryosuydu aslına bakarsanız. Bu iki yabancı ofisin e, yapmış olduğu işlerdi. Doğru da onlar yapmamış olsalar bile bu projelere dair olan hislerini bir şekilde birileri seçmiş daha doğrusu hisleri en iyi anlatacak müziği iyi bir şekilde birileri seçmiş ve bunlar bu anlatıların arka planına yerleşmiş durumda. Biraz da bu taraflara bakalım. Yakın zamanda halkla paylaşılan ve özellikle televizyonlarda gösterilen pek çok proje biliyorsunuz. Animasyonlar üstünden artık anlatılıyor. Özellikle iktidar projelerini, kameranın bu yapılacak olan şeylerin arasında gezdiği animasyonlarla göstermeyi seviyor. Hatta başbakan bile kendisi bu sunuşları yapıyor. Mesela bir örneğe bakalım. Şimdi İstanbul'a yeni projelerimizle ilgili görüntülere toplu olarak bir bakalım. İki telli ile ilgili olan proje bu. Mimari proje. Tabi bütün bunları nasıl yorumlarsınız bilmiyorum. İşte enteresan bir şekilde aslında müzikle beraber animasyon orada dönerken sunum yapan başbakan kendisi de orada konferans sırasında konuşmaya devam ediyor. Bir böyle huzur ve rahatlık içerisinde. Muhtemelen İki Telli'deki o proje içerisinde işte o kamera gezinirken dinlediğimiz şey bu barış dolu, sakin ve hepimizin de aslında alışık olduğu e, bu melodi. E, tabii şimdi bütün her yerde yaptıkları projelerle ilgili e, bu müziği kullanıyor olsalardı hani bunu bir e, kimlik olarak, e, anlatım, anlatımın bir kimliği olarak tercih ettiklerini söyleyebilirdim ben en azından yorum olarak. Ama bence bazı hisleri de yansıtıyor bu. Yani İstanbul'la e, belki de bir cebelleşme olmadığı için bu sakin müzik kullanıyor ama mesela İzmir projesine bakalım bu 2023 İzmir projelerinde arkada kullanılan müziğin Gümbür gündür geliyoruz dercesine. Belki de benim biraz fazlasıyla abartmam da tercih edilen müziklerin bu kadar fark ediyor olması da insanın hakkında soru işareti uyandırmıyor değil. Herhalde orada verilmek istenen ifade tabii ki yani projelerin gücü, kuvveti, yaratacağı dönüşümün akıllarda da, ya da o sırada yaratması istenilen coşku ve heyecanı tamamlayacak olan bir şey. Ama bu biraz da böyle glider türün ya da e, ne bileyim benzer bir e, savaşlı dönem filminin aslında e, müziği e, büyük ihtimalle yani arayıp bulursak e, paylaşabiliriz de bunu birbirimizle Öyle olunca da insan ister istemez bu e, garip bağlantıları kuruyor. E, tamam bir spekülasyon tabii ki benim yaptığım. E, bir yanda İstanbul'a dair o sakin e, geleneği yansıtan müzik. Diğer yanda da İzmir'e doğru projelerle beraber e, sanki e, cebelleşmeye, çatışmaya, çatışma olmasa bile en azından bir mücadeleye giden bir müzik diğer yandan da. E, aslında bunun üstüne çok fazla yorum yapılabilir de ki spekülasyon olacak. Dedik, sadece paylaşmak için e, bu konuyu ortaya atmaya çalıştığımdan ama e, üstüne e, düşünmek için ve başka şeyleri didik didik etmek için de ilginç bir mesele. Son olarak da e, 80'ler e, dönemine gidelim. Televizyonda gösterilmiş olan bir e, reklam vardı. İcraatın içinden gibi bir şeydi bu. Ben daha elmeli hatırlıyorum. Turgut Özal'la e, Semra Özal, Mercedes'in içerisinde e, Boğaz Köprüsünü geçiyorlar. O sırada Turgut Özal da Haydi e, Semra, bir kaset koy da neşemizi bulalım diyor. Bunu da bir hatırlayalım. Böyle son vermiş olayım. Değişik bir deneme oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra.